Hatırı ahbabu tesfirin rehi asanteri bir tekellüf bir tasannu nermuhluklardadır. Gönül kazanmak istiyorsan riyasız, gösterişsiz, samimi güler yüzün olsun. Dersa bakar mısın? Öyle böyle pişmiş kelle gibi sırıtmak değildir tebessüm. Kim içten tebessüm eder? Ağlayan. Ağlamadan gülemez. Ve bu karşılık adam bunu hemen yakalar. Samimiyetsizlik çekilir şey değil. Ağlamayan gülemez. Mülki hatır hatta maksudun istiklali ise müşkilatı gayri halle çareci uluklardadır. Gönüllerde taht kurmanın çaresi kendi derdini unutup başkasının derdiyle dertlenmek ona çözüm olmaktır, deva olmaktır. İslam ahlakındaki isardır bu. Açsın, bir kişilik yemek var, bir aç gördün verdin. Bunu bir defa yap ömründe güzel kardeşim. Sorulunca da de ki ya Resulallah sana benzemek için yaptım. Ona bir yerden benzemek lazım. Bak az kaldı, az kaldı kong çalmasına. <gülüyor> Gitmeden önce ona benzemeye gayret etmeli. Canibi manaya fehmet secdesinden hamelin maye-i samam-ı rifat Kaleme bak ibret al diyor. Bu kalem var ya diyor. Başı yukarıda cepte dururken bir iş görmez. Başını eğince hikmet dökmeye başlar. Tevazu et. Alnını yere koy. Vay anasını. Verdiği derse bak de Hiç çaktırmadan. Tövbe tövbe. Kuvveti reftardan vamende olmuşken yine payi bedhuyi heves bihude poğluklardadır. Dizlerinde derman kalmadığı halde gençler gibi hala yanlış işler yapmak en çirkinidir diyor. Hadis-i şerifi şerh ediyor. Gençlerin hayırlısı yaşlılara benzer, yaşlıların şerlisi gençlere özenir. <gülüyor> İmtinanından halas olmak kibarı alemin, çeşme sarı arzudan dest şuluklardadır. Mevki makam sahiplerinin, müfettişlerin, savcıların, bilmem nelerin falan filan, hışmından kurtulmanın, onların sorularına muhatap olmadan yaşayabilmenin çaresini söyleyeyim sana diyor. Bu bana lazım değil dersen kimse seni takip etmez. Bana lazım değil diyeceksin. İktisat ilmini yanlış tarif ediyorlar okullarda. Diyorlar ki sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama disiplinidir iktisat. Yalan. Neresi yalan biliyor musunuz? Kısacık ömrümde ihtiyacım sınırsız değil ki benim. Sınırsız olan isteklerim. İstekle ihtiyacı karıştırırsan insan yerine anarşist yetiştirirsin. Evliyada da silah var, eşkıya da da. Ama biri başka bir tarafa atıyor, biri başka bir tarafa. Kahramanın belinde silah var diye eşkıyanın silahı mazur mu? Hayır. Yanlıştık nerede doğruldu? Hedef yanlış. Dini İslam nedir? Nefsin isteklerini ver, ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını ver, isteklerini ver. Çünkü istekleri bitmez. Allah'a ortak olma derdinde nefis ya kendini tanı diyor ya. Son beyt: Nebe ne mi ve zuhuru köhneden tab-ı nabi pirlikte taze güğluklardadır odun olmaya layık çürümüş bir ağaçtan taze meyve gelir mi diye soruyorsan nabi gibi acizane taze şiir söylersen gelir <gülüyor> şair bırakınız da biraz da övünsün